A. Orta Doğu'yu doğru kavrayabilmek. Sorun nedir ve nasıl gelişti? 1. Kurumsal çözümlerden önce kavramsal çözümleri yeterince aydınlatmak önemlidir. Eğer toplumların tarihlerinde ve güncelliklerinde adeta birlikte yatıp kalktıkları kavramları doğru tanımlayamazsak, yapılacak varsayımların aydınlatıcı değeri hayli düşük olacaktır. Örneğin bir Allah kavramının sosyal bilim analizi yapılmadan, Hangi tarihsel dönemi ve toplumu tanımlayabiliriz? Avrupalılar Çağ feodalizminden çıkarken zihniyet düzeyinde en çok teolojiyi boşuna tartışmamışlardır. Teoyu yani Allah'ı o denli tartışmışlardır ki bundan bilim ve felsefenin ipuçlarını da yakalayabilmişlerdir. Teoya inanış kutsallıkta yoğun yaşanmıştır. Haklı olarak madem bu kadar inanıyor ve kutsuyoruz o halde anlamını da bilmek, en doğru yaklaşımdır diyebilmişlerdir. Dogmatizmi sarsabilecek düşünceyi, tartışma ve yenilikler getirme cesaretini göstermişlerdir. Orta çağdan çıkışta, düşünsel tartışmanın temelinde teoloji vardır. Ortada, bilim ve felsefe adına var olan düşünceler de teoloji ile sıkıca bağlantılıdır. Önemli olan bu tartışmadan, rasyonal, felsefe ve bilim için gerekli bazı sonuçları çıkarmış olmalarıdır. İslam teologları ise tartışmadan sonuç çıkartma yerine dogmayı kutsallaştırarak düşünceyi dondurmuşlardır. İmam Gazali daha 12. yüzyılın başlarında felsefeyi mahkum ederek içtihat kapısını da iyice daraltmaya yol açarak orta çağın karanlıklarında kaybolmasına yol açmıştır. Bugün bile bu yönlü bir tartışmaya cesaret edilememektedir. Daha doğrusu bu yetenek gösterilememektedir. Kaldı ki Orta Doğu toplumlarında zihinsel derinlik, mitolojik çağ uzanmaktadır. Mitolojinin en usta yaratıcıları olan Sümer rahip ve edebiyatçılarının yapıtlarını üç tek tanrılı dinde geliştirilmiş versiyonlar olarak kullanmıştır. Hazreti İbrahim'i tek tanrılı dinin kurucusu olarak biliriz. Halbuki kendisi Babil Hanedan Krallıklarının Nemrut içinde yetişmiştir. Halen anısı diri olan Urfa'da Nemrut'un yanında bir memur olan babasının bekçilik yaptığı panteonda tanrı heykelleri topluluğu, etki tepki sonucu bir zihniyet dönüşümü yaşadığı bilinmektedir. O halde Nemrut panteonunu bilmeden İbrahim'in dinini nasıl anlayabiliriz? En değme ilahiyat profesörlerinin bu konudaki söylemi, İbrahim baltayla putları kırmış, Nemrut kızmış, kim kırdı demiş, o da büyük put kırdı demiş. Nemrut, cansız put nasıl kırar demiş, o da put tanrı değil mi demiş, biçimindedir. Böylece sürüp gider. Masalımsı bir anlatımdan öte değeri yoktur bu söylemin. Nemrut panteonlarının dayanakları olan Sümer mitolojisinin sosyolojik çözümlenmesi yapılmadan Hazreti İbrahim'in dinsel devrimciliğini tanımlayamayız. Onu tanımlayamadıkça Hazreti Musa'yı, Hz. İsa ve Hazreti Muhammed dinsel devrimlerini de anlayamayız. Orta Doğu'da o kadar üniversite ve ilahiyat fakültesi, imam hatip okulları, tarikat ve diyanet kurumları olduğu halde hiçbiri sosyolojik bir ilahiyatçılık yapmaz. Yapsa sihir bozulur, şapka düşer, kel görünür. Görülecektir ki tek tanrı düşüncesinin temelinde iki olgu yatar. Doğadaki kuvvet birliğinin ifadesi olarak ve toplumda yükselen hiyerarşik şef ve kral olarak yeni hakim toplumun anlayışı ve buna bağlı hakim doğa anlayışının en yüce ifadesi geliştirile geliştirile 99 sıfatlı Allah'a kadar ulaşılmıştır. Bu yönlü tartışma hiç yapılmadığı gibi günümüzde de Hizbullah Tanrı Partisi adıyla Tanrı düpedüz siyasileştiği hatta askerileştiği halde halen gökte aranan bir varlık aldatmacası sürüp gider. Peygamberlik kurumu da ilahiyatta dogmatik tarzda ele alınır. Toplumsal gelişmeyle bağı yokmuşçasına soyut bir anlatıma bürünür. Halbuki bir yandan şaman, şeyh geleneği, diğer yandan yükselen krallık otoritesine bağlı baş yürütmesi olarak vezirlik kurumu bu oluşumda etkilidir. Devletle hiyerarşi gelişmesi arasında yaşanan sorunlarda. Peygamberlik bir çözüm olarak neşet eder. Bu siyasetle ilgili bir gelişmedir. Hem kitlesel hem eylemsel bir temeli vardır. Bilgelikle siyasal önderlik arası gelişmelerde de rol sahibidir. Önemli olan kutsiyeti olsa bile toplumsal gerçeklikteki yerini araştırmaktır. Böyle yapılsa gerçekten bazılarının tarihi kişilikleri daha iyi anlaşılabilir. Tarihin kendisi de aydınlanır. Dogmatik anlatım... Her iki yönü de karanlıkta bırakır. Benzer birçok teolojik kavram kutsiyet anlamında aynı karanlık hizmeti görür. Cehennem, cennet kavramları bu anlamda daha da çarpıcıdır. Kökenleri Sümer mitolojisine kadar gider. Sınıflı toplumun yükselişiyle bağı açıktır. Çalışan sınıfların düzeni çoğu durumda cehennemi, kelime olarak bugünkü Lübnan'da hinomun yeri, kötü, pis, leş deresi gibi bir yer... Andırırken artı ürünü gasp edenlerin yaşam yeri ise giderek cennet misali olur. Bu örnekleri çoğaltmak yerine sosyal bilim analizlerinde aydınlatmak önemlidir. Orta Doğu düşüncesinde hala mitoloji ile din arasındaki ayrım bile tartışılmamıştır. Kaldı ki mitolojinin kendisi de yorumlanmamaktadır. Söylencedir denilip bir tarafa bırakılıyor. Halbuki bu düşünce tarzı binlerce yıl halen yaşadığımız toplumların hafızasını işgal etti. Binlerce yıllık temel düşünce formu oldu. Toplumların maddi yaşamının, sembolik ifadelerinin şiirsel anlatımı olarak kendisinden sonraki tüm din ve edebiyat biçimlerini etkiledi. Kavramlarını mitolojiden almayan hiçbir din ve edebiyat yoktur. Mitolojiyi efsaneler uydurması olarak bir tarafa bırakmak, kendini en zengin bir kültür kaynağından mahrum bırakmaktır. İnsanlığın çocukluk çağının düşüncesi olarak mitolojiye anlamlı bir değer biçmeden, sağlıklı bir din ve edebiyat sanat çözümlemesi yapılamaz. Mitolojiyi yatsımaya değil, canlandırmaya ihtiyacımız vardır. Mitolojinin hangi dönemlerde ve formlar altında dine kaynaklık ettiği de başlı başına bir tartışma konusu olur. Söylendiği gibi mitoloji, Kesin inanç kuralı haline geldiğinde dinleşir. Bu anlamda dinleşmek, mitolojiyi kesin gerçek olarak kabul etmekle ilintilidir. Dinleşme iki yönlü değer taşır. Mantıkta kesin düşünce kavramına yol açar. Böylelikle yasallık fikri gelişir. Tanrısal yasa giderek doğa yasasıyla bütünleşir. Diğer yandan doğada ve toplumda diyalektik hareketlilik düşüncesi daha doğmadan engellenmiş olur. Bu yönüyle idealist düşüncenin yolu açılır. Düşünce alabildiğine olgulardan koparak kendi başına kontrolsüz bir gelişmeye uğrar. Kendi içinde bitmez tükenmez bir serüvene giren idealist düşünce toplumsal zihniyeti bir kat daha gerçekler aleminden uzaklaştırır. Dinsel düşüncenin gelişmesi giderek hukuk, siyaset, ekonomi, ahlak, sanat gibi birçok temel alanda katı dokmalar haline gelir. Yasa niteliği kazanır. Aslında yükselen devletli sınıfa muazzam bir yönetim kolaylığı sağlamaktadır. Dinin her kuralına kanun değeri vermekle hem yasallık hem meşruiyet birlikte halledilmiş oluyor. İlk ve orta çağlarda dinin bu kadar yüceltilmesinin temelinde sağladığı bu yönetim kolaylıkları gelmektedir. Özenle işlenmiş bir yönetim ideolojisidir din. Egemen sınıf her zaman dinin soyut niteliğinin farkındadır. Aşağıdaki toplum tabakaları ise ona gerçekmiş gibi inandırılmışlardı. Dine bu kadar yatırım yapılması, mabetlerle temsili, rütüeller hepsi devletin yönetim erkiyle yakından bağlantılıdır. Bu nedenle iç yüzünün anlaşılmaması için tartışma yasağı getirilmiştir. Tartışılsa iki sonuç ortaya çıkacaktır. Krallığın yükselişi ve doğal yasallık. İkisi de çok önemlidir. Tanrı Kral ve Tanrı Gölgesi Sultan'ın nasıl yüceltildiği anlaşılacak, dolayısıyla toplum korkutucu, cezalandırıcı bir tanrı anlayışından kurtulacaktır. Yine doğaya ilişkin bölümü ise bilimselliğin kapısını aralayacaktır. Kuantum ve kozmos fiziğine kadar bilimsel olgular dünyasına hükmeden ilkeler anlaşılacaktır. Avrupa'nın üstünlüğü, orta çağdan çıkarken bu teolojik çözümlemeyi çok yoğun yapmış olmasıdır. Şüphesiz düşünsel gelişme yalnız başına teoloji tartışmasına bağlanamaz Ama bu olmadan da çağdaş düşünceye kapı aralanamaz 12. 13. ve 14. yüzyıllardaki Dominiken-Fransisken mezhep tartışmaları olmadan Rönesans herhalde kolay gelişmezdi Orta Doğu İlmiye sınıfı kendini tam da bu 12. 13. ve 14. yüzyıllarda tartışmaya kapattı Tartışmayı dinden çıkmayla suçlayarak katı dogmatizmi topluma dayattı. Zaten iktidar geleneğinin de çok beslediği bu eğilim sonuçta Orta Doğu uygarlığının tarihte ilk defa öncülüğü batıya kaptırmasına yol açtı. 15. yüzyıl büyük ayrışma yüzyılıdır. Doğu ile batı arasında gittikçe derinleşecek bu ayrımın temelinde teolojik yaklaşım farkı yatar. Aslında 9. 10. 11. ve 12. yüzyıllarda felsefi düşünce büyük gelişme sağlamıştır. Batı sadece tercüme yaparak aktarım yapmaktadır. Düşünce üstünlüğü kesin Orta Doğu'dadır. Mütezzile mezhebi, rasyonaliteyi esas alarak dogmatizme savaş açmıştır. İbn-i 12. yüzyılın en büyük filozofudur. Halacı Mansur ve Sühre verdiği gibi tasavvuf felsefesinin önde gelenleri... Düşüncelerini hayatları pahasına savunmuşlardır Artan baskılar 12. yüzyılın sonlarında Orta Doğu'nun günümüze kadar süren rengini belli edecektir Edebiyatın zayıf kalmasında dinsel dogmatizmin payı küçümsenemez Edebiyat mitolojik kaynağa bağlı büyük gelişme kaydedebilecekken Aynı yasaklama bu alanı da kurutmuştur Günah ve yasaklamalar insanlığı en zengin kaynaklarından mahrum bırakmıştır Avrupa ise bu yıllarda ilk klasiklerini ortaya çıkarmaya başlamıştır. Edebiyat ancak sultanlara kaside düzmeye, hayat öykülerini ballandıra ballandıra anlatmaya indirgenmiştir. İşin en acıklı yönü, Orta Doğu'nun dinsel ve mitolojik gerçekliğinin edebiyatlaştırılması işine de günümüzde batılıların el atmış olmasıdır. Edebiyatın nasıl yapılacağı bile ciddi bir sorundur. Avrupa'nın Rönesans, Reformasyon ve aydınlanma ile yaşadığı zihniyet devrimi ve açılımları Orta Doğu toplumunda halen gündeme dahi konulamamaktadır. Eklektik aktarımlar, rönesans, reform ve aydınlanma anlamına gelmemektedir. Tersine bir gidişten bile bahsedilebilir. Radikal İslam aslında yenilenmeyi değil, tutuculuğun canlandırılmasını ifade eder. Siyasi İslam kavramının, iktidarın geleneksel dini kullanımından başka bir anlamı yoktur. Batı'nın yaşadığı zihniyet süreçleri atlanarak... ...Orta Doğu'nun zihinsel gelişme yoluna girmesi olası değildir. Dine sarılarak hatta salt bilimcilik, pozitivist, felsefi yaklaşımlar bile... ...tek başına zihniyet dönüşümünü sağlayamaz. Rusya ve Çin'in mevcut geriliğinin temelinde... ...Batı'nın düşünce süreçlerine dayanmayan real sosyalizm... mezhepçi yaklaşımının belirleyici etkisi vardır. Kör düğüm olmuş toplum kurumlarını aşmak... ...ve yeniden yapılandırmak için zihniyet devrimi şarttır. Zihniyet devrimi sadece batı düşüncesini özümsemek ve aktarmak değildir. Bu alanda bile sınırlı gelişmeler eklektik nitelikte olduğundan... ...yama olmaktan öteye rol oynayamamaktadır. Batılı düşüncenin ezberi yaratıcı kılamaz. Verimsiz kılacağı gibi olası düşünce devrimlerini de engeller. Ortada ezberci çok aydın olduğu halde gerçekçi bir sosyal bilimci yoktur. Ortalıkta çağdaş mollalık diyebileceğimiz üniversite softalığından geçilememektedir. Klasik çağ sofistlerinin bile çok gerisinde bir sofizm geçerliliği vardır. Gönülden filozof, bilimci, entelektüel mumla aransa bulunmaz. Böyle bir gereksinime inanç yoktur. Batının ideolojik malzemeleri daha da kötü aktarılmıştır. İster milliyetçilik, ister liberalizm ve sosyalizm olsun, çağdaş ideolojik formlar, Orta Doğu aydın zihniyetinde gerici bir rol oynamaktan öteye gidememişlerdir. Orta Doğu gerçekliğinin bu tip şablonlarla izah edilemeyeceği, daha da renk kirliliğine uğradığı mevcut uygulamalardan iyi bilinmektedir. Zihniyet devrimi batı formlarını kullanmakla birlikte içeriğini kendi öz gerçekleriyle doldurmak durumundadır. Tüm temel, tarihsel, toplumsal yapılanmaların dayandığı anlam zeminini adeta düşünce ile aşmadan yeni yapılanmanın dayanacağı anlam gücü oluşturulamaz. Anlamı olmayan yapılanmaların ise toplumsal değeri yeri olamaz. Düşüncede kendi toplumsal gerçeklerini çözmeden, ulusal, etnik, dini olguları aydınlatmadan siyaset ile toplumsal ve ekonomik kurumların aydınlatılması da zordur. Batılı düşüncede din, ulusçuluk, ırkçılık gibi akımlarla ilgili gelişmeler büyük çabalar gerektirmiştir. Yeni yaşam paradigması ancak bu yönlü zorlu çabaların olumluluğuyla hakim olmuştur. Orta Doğu aydını ve siyasetçisi sanki kendi somutunda bu çabalara denk gelen büyük mücadeleye gereksinim yokmuşçasına ezbercilik ve teknik aktarımla ona ulaşacakmış gibi bir tutum içindedir. Sonuç ise... Kendi zihniyet devrimine cesaret edememek, zihinsel bağlılık, küresel kapitalizm karşısında çaresizlik, çözümsüzlüktür. Orta Doğu kaosu, kendi Rönesans, reformasyon ve aydınlanmasını yaşamadan halklar lehine aşılamaz. Son 200 yıllık batılı cilayla makyajlanmış binlerce yıllık despotizmden kurtulamaz.